Hocam, Müslümanların bazıları hayatlarını ibadet yörüngeli yaşarlar ve Evrad-ı daha çok ağırlık verirler. Fakat hak ve hakikati neşretme yönünden zayıftırlar. Diğer bazıları ise hayatlarını hak ve hakikati neşretme yörüngeli yaşarlar. Fakat evrad esker ve nafile ibadet cihetiyle zayıftırlar. Bu iki kısımdan hangisi Allah katında daha makbuldür? Bunların hepsi ayrı ayrı meziyetler. Hepsinin ayrı ayrı mükeffaati vardır hepsi de insanın affına vesile olabileceği şeyler ama en kâmile, en mükemmeli hem Rabbimiz ile münasebette olmak, sağlam olmak hatta mazhariyetlerini hissetmemek işte sizin ifade buyurduğunuz gibi işte öyle yani parça, Mesela ibadet iştiyakının evradı esker iştiyakının olması hem de beni bu nimetlerden perverde eden Rabbimi ailemin sevdirmeli, duyurmalı değil miyim demeli yani bu böyle olursa cami olur. Gazan ne diyorum? İnsanı kamil tipleri de tüyelerinden çıkar yani. Çünkü insan kamil, cami insandır. Yani ruhu hayatı, kalbi hayatı, sırrı hayatı, hafif hayatı, bütünüyle camidir. Retayi, zahidesi ve batmasıyla ile hep böyle aynı noktada bulunan, aynı duruşa muvaffak olan Allah karşısında. Onlardan çıkar yani, tek yanlarda cami insan çıkmaz, insana kamil de çıkmaz. Bir ikinci mesele de tabii çok bilemiyorum, kesremiyorum. Fıtratı bir insanın böyle hep metafizik mülazaları açıktır. inşaat inşadetler, tebliğde bulunma, Allah için, insanlara Allah'a tevcih etme, istikametinde koşma. Bazı çimcaların tabiatında bu yoktur, öbürü vardır. Bazen da da yoktur, öbürü vardır. Allah isterse tabiat değişikliği de mutfeder. Yani bir insan vardı ki küfürle, ehli küfürle yakapaçı olur sürekli. Hep mücadele içindedir. Ama bir tarafta kendini çok imar etmiştir. Yani böyle evladı, esker, ibadet-ü taat, geceleri kalkıp az bile olsa başını bir yere koymak, birkaç defa inneme yoktur. Böyle bir şey yoktur. O da Allah Celle Celaluhu dilerse bu Lutuf'ta da buna Yani tabiatları değiştirme, halden hale onlara çevirme, onun için kolay. Bu açıdan, mensulattan olduğunu tam kati bilmiyorum ama genelde hep söylenir Allahümme ye muhavvil el havlu vel ahval halena ila ahsenil hal. Evrad-ı Kudsiye-i Şahin Akşibendi'ye davranıyor. <gülüyor> ya Kefiren Nawal, Ya Khaliq-i Cemil Afval. Allah'ım, Ya Muhavvillel Hablu ve Lehval, Habvil Hane, La İllâ Ahsenil Hâli. Bize hoş bakıp hoş görmek düşer. Yani iyi bir yana varsa, eskisinden biraz farklı düşünüyorum. Yani eskiden benim gibi böyle kırzıver adamlara bakınca, Bunda ne hakları var Allah'ın zorunda böyle bir kıymet Fakat zamanla bazı kimselerin böyle ben manen çok derin görmediğim böyle baksın çok makbuliyetleri var Allah'ın indinde, çok makbul bir var. Mesela, bu niçin böyledir demeden, deli kudusunu yapmadan meselenin hamurat gibi koşan insanlar oluyor. O Allah'ın indinde çok oraya geçiyor, çok diye ifade ediyor. Bütün eksilerin onun kapatıyor böyle Öyle bir doğru ki o, eksi bırakmıyor arkada. Bu Bazı müstesna insanlar, müstesna keyfiyetler, mahfuz, onlara bir şey diyemeyiz. Yani her zaman ibadet tahttan zevk alma gibi bir şey. Veya onların aynı ibadet-i taht iştiği hakkındaki aralıklar, boşluklar dar olur, yani öyle insanlar vardır, çok derin. Fakat bunların dışında çok mütekamül insanlarda bile aralıklar yaşanabilir yani. Bunlar ne bizi, ne, ne sizin, ne de başkalarını yanıltmamalı. Aralıklar olabilir yani. Mesela teheccüdi hiç kaçırmaz da adam bakarsınız yani en kamil yani ille o gece O'nun mutlaka o maileyi, semaviyeyi, leyliyeye iştirak etme arzusu vardır, hiç kaçırmak istemez, lev derler seni. Fakat her zaman ayın seviyede iştiyakı koruyamaya gider. zannediyorum aşağıdan yukarıya doğru gittikçe, o iştiyakın korunmaması meselesi daralır böyle, daralır, daralır, daralır, daralır. İktimaz öyle bir seviyeye gelir ki orada yok gibi olur yani. Bunu tedbire dinam konuşuyorum. Çünkü o hal, bir hal ki biz onu duymadık yani, yok gibi olmasını duymadık. Ancak insan başlayıp yapmalı, yapmada ısrarlı olmalı, kararlı olmalı, kendi vefasını, insan kendi vefasını ortaya koymalı. Şart-ı adi planında Allah insanın iradesini çok önemli görüyor ve insanın vefasına da çok önem veriyor onu kendi vefası için şartı adı kabul ediyor. Bu üzerinde sırala bulunulacak üniversitesle. Efu <gülüyor> ve ahdi Ufi ve ahkümdür bakın yani Evet siz aimizi yerine getirin. Yani ben ahdim yerine getireyim. Bu insana değer verme demektir. Bu kendiiyete zorlama şeklinde anlamayın bunu. Yani adını senat burada. Ben bu adımını mukabelesiz bırakmam yani. Sen gülü gel, ben onu bile yapmadan bırakmam. Fethkûhûnû, <gülüyor> bakın aynen yani, <gülüyor> beni anan, ona çok mana vermişlerdir. Yani beni vadetü taatımla anan, ben de sizi lütuflarımla anayım. Beni sizin üzerinde olan nimetlerimle anan, ben de size yeni nimetler vermekle sizi iade edeyim. Siz beni yeryüzünde mükellefiyet çerçevesinde anan. Ben sizin meleği âlânı sakinler arasında anayım. Bu insan iradesine değer verme. üstün bir değer verme. Onu kendi icraat-ı için adeta bir esas kabul etme gibi bir şey. Yani siz angariyanın altına girin, ben de size şu lütufta bulunayım şeklinde anlama, her şey, Rabbe karşı saygısızlık olur. Bu ne güzel şey ki, bana küçük bir iş teklif ediyor. Haydi hâlâ şu Sopa bir tekme vur, ben seni ne yapacağım, omuzumu alacağım. Hani annemin, babanın demesi gibi. Yani öyle anlamak lazım bunu. Evet. Rabbimizle bizim aramızdaki muamelenin müminlerce yumuşak, hep böyle kul hesabına planlanmış gibi gösterilmesi de Rabb'e saygının gereğidir. Ve yani bu çok önemlidir. Yani Adeta her mesele bize ait hesaplar, nazarı itibarı alınarak ona göre planlanmış, ona göre bir kaderi program ortaya konmuş gibi anlamaya çalışmadı. Bu mevzuda yanlış anlayışlar varsa, çarpık düşünceler varsa mutlaka tahsiye etmeli. Rabbimize karşı ayıp olur. Çünkü o anneden daha şefkati, babadan daha şefkatli. Daha şefkatli sözünü söylüyoruz şundan dolayı. İşin tasgilden daha mubalalı bir şey bulmurduğumdan dolayı diyorum. Ve Allah Resulü de öyle kullanmış. Allahu Erham buyurmuş. Allah o annenin evladına olan şefkatinden daha şefkatlidir demiş. Yani bu bizim kelimelerin darlığı. Yoksa onun bize olan şefkatini ifade edemeyiz. Zahirden çirkin görünen böyle parçalanmalar, ölmeler, asılmalar gibi şeyler görür. Bunlar insanın muvakkat hayatı adına. Ona çok önemli şeyler kazandıran, Sıçrama tahtalarıdır. Çok önemli yani. yani mesela baştan aşağı mahalli usunur da canınızı yakacak şekilde kıçınıza bir tane ine baktırıyor sizi. Uf be diyorsunuz. Sonra birdenbire hastalıkların hep vücudu ediyor. Öyledir yani. Onları da bile görmek lazım. Belalarla, musibetler yeryüzünde reftare. Salınıp geziyor gibi salınır gezer diyor ya da ahirete aksiden yanıyla misalini onun görebilir bazı kimseler göremiyorlar. İşte bazı kimseler bahsediyor. Mesela diyor şöyle görüyordum. Anladım ki diyor onun bir hastalığı varmış. Hiç onu ortaya koymuyor, söylemiyor, çekme diyor bir hastalığı var. Birinde de şöyle bir mükemmellik gördüm. Rızkında bereket. Annesine babasına çok iyi bakıyormuş diyor. Yani dünyada böyle görenler de var. Fakat işin esası odur yani. Meseleyi hep Rabbimizin her şeyi bizim hesabımıza planladığı yani. Hep bize matuf. Hep bizi kurtarmaya matuf. Hep bizi bir yere etmeye cezbetmeye matuf görmek lazım. Namazı, orucu, hac, zekatı, bela ve musibetler karşısında tavır değiştirmeden, sağlam bir duruşu ve vakti merhunu geleceği ana kadar beklediğiniz bir kısım hadiseleri beklemeyi, hatta kendine mülaka olma mevzunda bile, hala mülakatımızın daha derince olması için benim burada kalmamı Murat buyuruyorsan, ben sana vuslata da katlanacağım, yani. veya işte sen firaka da katlanacağım, vuslata da bir miktar dur diyeceğim, yani iştiyakı varsa, bütün bunlar hep bizim hesabımıza olan şeyler şeklinde görmeli. Öyle yorumlamalı. Bu Rabb hakkında hüsnü zandır. Evet, kulum beni nasıl zannederse ben öyleyim. Dar çerçevede almayın yani. Ben affeden bir Rabbim var. Muğaffiyet eden bir Rabbim var. İyi yola sevk eden bir Rabbim var. Bunlar hüsnü zandır. Fakat bir de hayatımız adına takdir buyurulan her şeyde. hesapta biz esas alınmışız profil gibi her şey bizim üzerimize işlemiş. Ve biz nazara verilmişiz sürekli. Bu yönüyle Rabbimiz'e bakmak Rabbimiz hakkında hüsnü zanının ifadesidir. Buraya sizi sürgün eder, bir başkasını zindana atar. Hep hüsnü zannetmek lazım. Rabbimiz hakkında her şey O Kadar değildir. Kaddar diye bir ismi yok onun. Hattar diye bir ismi yok. Kahar ismi bazı şeyleri tedbir etmek içindir. Mesela küfrün canını okuma, galaretin canını okuma. Bazı zararlı, zalimlerin Müslümanlara engel oluyorlarsa, haklarından gelme. Yoksa genelde kullarını Allah Rahman ve Rahim'dir. Rahman ve Rahim. Ya Cemil ya Allah, Ya Karibu ya Allah, Ya Mücebu ya Allah. ''Ya kahhari Allah'' diyorsun bir yerde, onu söylüyorsun. Arkadan geliyor, gönülleri fetheden, insanları fetheden. ''Ya fettahvihi Allah'' son isim. Esma-i da, Ebu Beyben'de rivayet ettiğinde de, ''Sabur'' en sondur. Evet, ''Rabb hakkında hüsnü zan'' Her şey bizim için. Evet. Çok sevmek lazım. Onu çok sevmek. Yani delice aşık olsun insan, ona Hayatında en isabetli işi yapmış olur. Müslümanlar, İhtine Sırat-ı Müstakim Bence bunlar hem bir istek, bize istek olarak dikte edilmiş, değil bunu demiş, hem de bir hedef olarak göstermiş. Ama sakın elden kaçırmayın. Semtine ulaşılmayan şeyi, ulaşılmaması gerekli olan şeyler semtine yaklaşmayın. Bu fırsatı da kaçırmayın yani İhtine Sırat-ı Müstakim خرافة الذي ما انترا